İnna al-hamdu lillāh, n-ahmduhu wa n-istā'īnuhu wa من istaqfiruhu wa n-tawbu'ilayh, wa n-azabillāh min shurūrīn fūsina wa min sayyātī amalina. Mā yahdihillāhu, fālamuzillallahu wa mā yudzill, Bugün 6 Ağustos 2009 Perşembe Tevhid mühimmatlarından Faydeler serisi 4. dersimiz Tevhik Allah'tan. Şöyle bir e, başlık olarak tekrar mahiyetinden şöyle söyleyelim. Öncelikle ilk derste ne yaptık? Akide'nin tanımını yaptık değil mi? Sonra akide tanım yaptıktan sonra dedik ki İslam'da inanılması gereken şeylere akide ismi vermişler. Başka ne vermişler İslam akidesine dedik tevhid. Onu da anlattık. Sonra akideyle ile tevhid arasındaki fark ne? Onlara değindik. Sonra dedik ki bir de akide usulü din de demişler. Usulü din ne demek onu anlattık. Neden akide usulü din demişler? Aralarındaki bağlantıyı münasebeti anlattık. Ee, sonra yine İslam akidesine sünnet demişler. Neden? Sünneti, lügat, ıslahı manasını anlattık. Bu ile münasebetini anlattık. Değil mi? Sonra dedik ki ee, başka ne isim vermişler bu akideye? Fıkıhlı Ekber demişler. El Fıkıhlı Ekber. Fıkıhlı Ekber ne demek? Onu anlattık. Neden akideye Fıkıhlı Ekber ismi vermişler? Aralarındaki münasebetini onlar anlattık. Sonra dedik ki bu akideyi taşıyanlar, bu akideyi akide olarak edinenlere ee, verilen isimler. Dedik, ki ehl-i sünnet ver cemaat. Bunu anlattık. Sorduk Selef Salih'in demişlerdi. Bunu da anlattık. Sorduk ki ehli Hadis demişler. Bunu da anlattık. Şimdi inşallah tevhidten faydalara devam edelim fayda vermeye biiznillah. Şimdi diyoruz ki bak İslam dininde, İslam akidesinde bizim delil olarak hüccetimiz nedir? Tamam mı? Diyoruz ki İslam akidesinin Masdar olarak sadece iki masları vardır. Başka yoktur. Kur'an ve sünnet. İslam akidesinin iki masdarı var. Kur'an ve sünnet. Tafsile gittiğinde üç masdarı var. O da icma. İcma da ancak delille olacağı için tamam mı? Ee, Kur'an sünnetlerimiz yeter. Tafsillendirdiğimizde istersen icma'yı zikret. Mesela İbn Teymiye çeşitli yerlerde icma'yı zikretmiştir. Önemli değil. İcma ancak delille olacağı için sadece Kur'an sünnetle de desen olur. Ancak Allah-u Alem, ilim Allah'ın katında, tabi bunu tahkik ettirmek lazım. Şu an yaşadığımız dönemde devamlı bu üçüncü masaları da zikretmemiz lazım. İcma'yı. Evet. Neden? Çünkü e, gahle, gaflet ehli e, yaşadığımız hayatta şu an piyasada olduğu için, tamam mı? E, İcmai'yi da zikretmemiz kaçınılmaz oluyor. Tamam mı?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 İstersen sen öyle anla. Yine de kendi aklını çöpe atacaksın burada. Tamam mı? İşte o yüzden icmanın böyle etkin bir konumu var. Tamam mı? Edile işareti içinde. Bugün herhangi birisi çıksa dese ki Allah'ın kelamı ses ve harftir. Ki ehli i öyle diyor. Bir çıksa buna muhalefet etse hiç deliline bakmana gerek yok. Direkt batıldır buna muhalefet eden.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 Tamam, burayı anladık. O yüzden e, üçüncü masdar icma bu tavsiyile gittiğin zaman dersin. Aslan ikidir Kur'an Sünnet? Tam masdar olarak, asıl olarak. İmam Bey Hakim eserinde diyor ki, ehlü Sünnet itikatlarında onların e, döndükleri şey kitapla Sünnet diyor. Tamam, İmam Bey Hakim. Ha, İbnü Teymiye rahimullah diyor ki, Allah'ın diyor. En azim, en büyük nimet olarak verdikleri, ehli sünnete nimet olarak verdiği şeylerden bir tanesi de, onları kitapla, sünnetle korumasıdır diyor. Tamam mı? İmeteyim ya Rhamm Allah. Şimdi, tabii bu anlatacağımız siyakta şunu da zikretmek uygun olur. Aklın dindeki yeri nedir? Bu önemli. Tamam. Aklın dindeki yeri nedir?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 Ha, o zaman Allah'ın bütün... Ondan sonra Allah'ın e, Allah'ın e, Allah kelamının e, kamil olduğunda hiçbir Müslümanın hangi fırkı olursa olsun bu e, bir e, itirazı var mı? Evet. O zaman Kur'an'da bir acizlik, eksiklik yok. Evet. Sünnete gelin. Nebis Hasan'ın ne diyor? Evet. Ben cevami ölü evet. kelim verildim. Cevami ölü kelim ne demek biliyor musun? Kısaca manası. Evet. Kısaca derken e, böyle şey manası tefsirli manası diyelim veya ben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 Ee, İzat tearar da al-ıkwati al-akliye me al-ıkwati al-nakliye, kudmeta al-ıkwati al al-ıkwati al-nakliye. Böyle bu tür ibadeler konurlar. Buna yakın. veya, tamam mı? Ne diyor? Diyorlar ki işte kat-i kat, i, kat i akıl ile kat delil çatışırsa veya bizim daha böyle Türkçeleştirilmiş bir halle akıl nakil ile çatışırsa.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 Akla bu kadar önem veriyorsanız akıl bizim söylediğimizi teyit ediyorsun söylediğimizi değil. Çünkü neden? Sizin de aklınız ve bizim de aklımız biliyor ki hepimizin aklı aciz. Ama Kur'an-ı sünnet aciz değil. Hepimizin aklı eksik ama Kur'an-ı sünnet eksik değil. Hepimizin aklında kemaliyet yok ama Kur'an-ı sünnette kemaliyet var. İşte durum böyle olunca durum böyle olunca biz anlıyoruz ki Bunların bu söylediği, ortaya koydukları kayda ki bunların en başında Fakrettin Razi, en başında onlardan bir tanesi Fakrettin Razi eşari alimlerindendir. Bu gelir. İbn-i Teymiye ona e, akıl ve nakil çatışması bu Türkçe'ye Bu O akıl ve nakil çatışması değil, o ayrı. O böyle bir kısım bir yerden alınmıştı ama o astı değil. Akıl ve nakil çatışması vardır i̇bn Teymi'nin 11 cilt. Sadece akıl ve nakil çatışması anlatır. 11 cilt. Burada Fakrettin Nazî ve bon, onun eshabında ve onun gibi düşünen Herkesi tabiri caizse silmiştir ibn i Teymi o kitapta. Tamam mı? Te'arudul akli ve nakil kitabın ismi. Tahkikli haliyle 11 cilt. Bazı baskılarında 9 cilt. Tamam mı? Baskıya göre yaşıyor. Tamam mı? Ala kulli hal. O zaman mevzumuza dönecek olursak başa diyoruz ki Kur'an aklı ölmüştür. Nebi saselem de aklı ölmüştür. Hatta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 Bu senin zihninde var. Şimdi bana e, nakille çatışan bir tane örnek verebilir misin? Aklın nakille çatıştığı. Bir tane dini örnek verebilir misin? Hayır. Veremezsen o batıl. İşte o zaman bak verirsen gel konuşalım onu ama akıl ve naklin çatışacağını örnek veremiyorsan o zaman otomatikmen akıl ve nakil çatışır teorisi batıl.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 Ehl-i sünnetin bazı akidelerini difa etme adına, savunma adına bazı ilmi terimler var. Onları fıkhetmek zorundasın, tamam mı? Bak şimdi. Sarih akıl ile sahih nakil çatışmaz. Sahih bak şimdi. Sahih akıl ile sareh nakil nakil çatışmaz. Sareh akıl ne demek? Yani hevadan, şüphelerden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 Tamam mı? Yakaldın mı olayı? Hı hı. Eğer senin aklın, eğer senin aklın Kur'an ve sünnetten herhangi bir şeyi idrak edemiyorsa, bunun ismine akıl ile veya sarih akıl ile sahih naklin çatışması denmez, Gökçe Hanım'ın aklıyla mesela Allah'ın kelamının çatışması denir. Veya Resulün sünnetinin çatışması denir, naklin çatışması denir. Hı hı. Veya senin aklın fıtrat üzerine ise,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 Sahih naklin çatışması denir değil mi buna? Hayır. Hayır, çok güzel. Ne denir buna? Söyle bakayım. Sahih aklınla uydurma naklin çatışması, çatışması denir. Tamam mı? Neden? Çünkü eğer iki şey kat'i ise... Bak şimdi, Fahrettin Razi'nin akıllılık yapıp da bu noktadaki akılsızlığıdır bu. Şimdi Fahrettin Razi diyor ki... İzâ teâredetil kavâti'ul akliyyah, ma'al kavâti'in nakliyyah, kuddimetil kavâti'ul akliyyah ala kuvat-ı nakliye. Ala nakliye. Diyor ki kat'i akıl kat'i delille çatışırsa kat'i akıl kesin, kat'i kesin demek. Diyor ki kat'i yani kesin, güçlü, e, tam, tamam mı? Bu tip manalara gelir. Kat'i akıl ile diyor ki eee kat'i nakil çatışırsa kat'i akıl katli nakla mukaddemdir, öne alınır. Şimdi bu bir kere cümle olarak ofsayt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 Akla ters düşmeyen bir din. Allah bize e, tabiri yazsa akılsız bir din yollamaz. Aklın evet. idrak etmeyi... Neden? Mesela birçok mevzu var değil mi? Sen okuyorsun Kur'an sünnetten idrak edemiyorsun. Evet. Anlayamıyorsun. Ama bak bir alim geliyor hemen onu çözebiliyor, anlıyor biliyor değil mi? Evet. Anlayabiliyor değil mi? Evet. Biz şimdi ruhun mahiyetini e, bilmiyoruz. Evet. Aklımız onu almaz. Değil mi? Ama görseydik evet. alırdı. Şu an cenneteki bazı nimetleri bilmiyoruz. Evet. Bilseydik aklımız onu idrak ederdi.